Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz istek kipinin hikayesi. İstek kipinin hikayesi, asıl fiil kipinin gösterdiği fiilin, görülen geçmiş zamanda olduğunu anlatmada, hikaye etmede kullanılır. Basit kipteki fiile ek fiilin görülen geçmiş zamanını gösteren dığ ekinin getirilmesiyle yapılır. Örneğin Buna bu kadar kızacağını bilseydim sana anlatmazdım. Keşke dün akşam daha çok çalışsaydım. Sınavda bu kadar zorlanmazdım. Babam da vaktinde beni okutsaydı şimdi iyi bir işim olurdu. Buraya gelmeseydim bu rezaleti görmemiş olurdum. Şimdi yapacağımız konuşmayı istek kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Unutkanlık Keşke ben de orada olsaydım. Gelmek istediğini bilseydim sana haber verirdim. Evet, keşke sana söyleseydim. Aylardır bu sergiyi bekliyordum. Seneye yeni bir sergi daha açılacakmış. Ona gidersin. Bir yıl daha bekleyeceğim. Keşke bir yere yazsaydım serginin tarihini. Üzülme bu kadar. Bu ay daha pek çok sergi var. Sen de onları kaçırmazsın. Beni teselli eden şey de başka sergilerin olması zaten. Artık bunların tarihlerini bir yere yazarsın. Bu sefer kesin yazacağım. Evet, yazman gerekiyor. Yoksa sürekli unutuyorsun. Çok haklısın Ezgi. Benim bu unutkanlık sorununu çözmem gerek. Doktora git bir an önce. Haklısın ama bu aralar doktora gidecek vaktim yok. Keşke gitseydim demeden gitmelisin. Yoksa çok pişman olabilirsin. Tamam canım. Bulduğum ilk fırsatta doktora gideceğim. Belki unutursun. İstersen bir kenara not et. Keşke senin diline düşmeseydim. İyi ki unuttum. Bu sergiyi ne kadar büyüttün. Tamam kapatıyorum konuyu. Doktora gidip gitmemek sana kalmış. Kendini düşünüyorsan gidersin en yakın zamanda. Tamam tamam söz. Söz. En yakın zamanda gideceğim artık unutmayacağım. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki istek kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Keşke ben de orada olsaydım. Gelmek istediğini bilseydim sana haber verirdim. Keşke sana söyleseydim. Keşke bir yere yazsaydım serginin tarihini. Keşke gitseydim demeden gitmelisin. Senin diline düşmeseydim. Şimdi okuyacağımız metni istek kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Seni görebilmek Seni görebilmek için günlerce otobüse bindiğin durakta bekledim. Ama sen gelmedin. O sabah ne olmuştu da durağa gelmemiştin? Beynimi kemiren bu sorudan bütün gün kurtulmaya çalıştım. Keşke seni görseydim. Ya da başına bir şey gelmediğine dair bir haber duysaydım. İşte o an bütün bu sıkıntım geçecekti. Ama yok. Ne sen varsın ufukta ne de sana dair bir haber var. Yüreğim... Her geçen saniye daha da ağırlaşıyor. Ah bilseydim bu sabah durağa neden gelmediğini. Gece gözüme uyku girmedi. Sabah olduğunda kalbim duracaktı sanki. Onlarca soru beynime hücum etti. Gelecek miydin bu sabah durağa? Yoksa dün olduğu gibi seni göremeyecek miydim? Aklımda onlarca soru, içimde seni görebilmek arzusuyla durağa geldim. Beklemeye başladım her zamanki gibi. Dakikalar bir asır gibi geliyordu bana. Tek isteğim seni görebilmekti. Kalbim sanki durdu duracak. İşte sen. Her zamanki küçük ama hızlı adımlarla durağa geliyorsun. Gözlerim eğer bana oyun oynamıyorsa sen karşımdasın. Seni görmek kadar beni hiçbir şey mutlu edemez. Bu sabah Garip bir telaş var sanki üstünde. Garipsin. İki saniye önce saate bakmış olmana rağmen yine baktın. Acelen var gibi. Halbuki otobüsün gelmesine daha vakit var. Peki neden bu kadar acele ediyorsun? Keşke bu acelenin sebebini bilseydim. Beni hiç fark etmedin mi? Her sabah seni görebilmek için bu durağa geldiğimi, gideceğim yere ters olmasına rağmen... Seni biraz daha fazla görebilmek için aynı otobüse bindiğimi bilseydin, o zaman benimle konuşur muydun? Kim olduğumu, ne iş yaptığımı merak edip sorar mıydın? Gizliden gizliye seni sevdiğimi, ama bunu dile getirecek kadar cesaretimin olmadığını bilsen, ah bir bilsen! Her sabah seni görebilmek hevesiyle evden çıktığımı bilseydin, belki de... Seni almak için gelen o arabaya binmezdin. Saçlarını savurup, yüreğimi bin parçaya bölerek gitmezdin. Keşke seni sevdiğimi, yıllarca bu durakta seni görebilmek için beklediğimi söyleseydim. Keşke her şeyi bilseydin. Ama artık çok geç. Kendime yeni bir hayat kurmalı ve seni unutmalıyım. Seni görmek için artık... Her sabah durağa gitmeme gerek yok. Seni unutmak bütün bir ömür sürse de bunu yapmalıyım. Keşke bunu yapmak, söylemek kadar kolay olsaydı. Ama hayır, seni unutmak hiç de kolay değil. Bir kere her sabah seni görmeye alışmışım. Gözlerimi açar açmaz seni düşünmek. Artık sen yoksun hayatımda ve ben buna alışmak zorundayım. ''Keşke seni hiç görmeseydim. O zaman senin varlığından haberim olmazdı. Ve şimdi bu kadar acı çekmezdim. Ya da cesaret edip duygularımı sana söyleseydim. Ama artık olan oldu. Sen şimdi bir başkasını seviyorsun. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık yeni bir hayat başlıyor benim için. Sensiz bir hayat.'' Az önce okuduğumuz metindeki istek kipinin hikayesinin, cümle içerisindeki kullanımlarının örneklerini tekrar edelim. Keşke seni görseydim. Bir haber duysaydım. Ya da cesaret edip duygularımı sana söyleseydim. Ah bir bilseydin. Beklediğimi söyleseydim. Söylemek kadar kolay olsaydı. Hiç görmeseydim.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 Türkçe öğreniyorum.